Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuslu Güreş 94.9'da açık radyodayız. Yeni yayın dönemindeyiz. 51. yayın dönemi 25. yılı radyomuza kutlu olsun efendim diyelim değil mi? Kut evet diyelim. Bizim, Bizim de, de 5. yılımız. Evet. Dokuzuncu Dok yayın dönemimiz. Evet. Efendim e, istersen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım ilk önce. Kamuslu Giresi Gmail adresimiz var. E, Twitter adresimiz var aynı isimli. Ve e, Instagram adresimiz var. Genelde Twitter üzerinden aktif olarak kullanımımız söz konusu. Orada burada konuşamadığımız e, konuştuğumuz, konuştuğumuz özellikle görsel ağırlıklı paylaşımlar yapıyoruz. Bazı tanımları oradan da veriyoruz. Evet. Bazen bazı bahsettiğimiz kitapları merak ediyorsunuz. Onları paylaşıyoruz. Bekleriz. Dikkat alınız efendim diyelim. Yeni yayın evet. dönemimiz mutlu olsun. Geçmiş 1 Mayıs içi bayramımızda kutlu olsun bu arada. Çünkü sıkı olarak emekçiler çalışmaya devam ediyorlar maalesef. Evet. Ee, bu yeni yayın döneminde aslında bir acil geçiş durumu söz konusu oldu. Korona Daha doğrusu eski yayın döneminin sonlarında, evet haklısın Kerem'cim, biz geçen yayın dönemi zihin sözcüklerinden bahsederken e, bu pandeminin başlamasıyla birlikte korona e, günleri sözcüklerine e, bir dalış yaptık. Son evet. bir ay e, hep e, bu günlere, bu sağlık durumuna e, bağlı bazı sözcükleri ele aldık. Aslında şimdi de e, gene kıyısındayız e, aynı Hı -hı. konunun. Ee, ama ne yaptık Kerem'cim? Söyle. E, kıyısındayız ama açılmaya devam edeceğiz. Yani Hem gündemden uzak kalmamak adına hem de başlığımıza bağlı kalmak adına e, iyi gelen şeyler başladı bu arada. Evet. <gülüyor> Onun üzerinden şifa dağıtıcı kelimelere e, varacağız inşallah. Evet ee, yani. Ee, biz e, geçen programlarda son bir aydır e, bugünlerle e, ilgili, bugünler çok kullandığımız e, sözcüklerden bahsettik. E, şimdi de e, iyileştirenler, tedavi edenler, sağaltanlar başlığı altında özellikle mekan ağırlıklı sözcüklerle başlayacağız ama Orada kalmayacağız. Yani sürekli bir e, tıp, e, hastalık, e, hastane muhabbeti olmayacak. Yani e, icabında bize iyi gelen nedir? Diyelim ki tatildir, gezmektir, evet. uykudur. Mu? Evet, gülmektir. Evet. Senin tatlındır meşhur Dilemciğim. <gülüyor> evet, bana tatlı da çok iyi geliyor. Sanırım pek <gülüyor> çok kişiye çok geliyor. Evet, geliyor. Evet, İşte sükunet, huzur, müzik. Kimi e, zaman müzik. Evet, e, kimi zaman sanat e, derken e, buna benzer çeşitli sözcüklere gideceğiz. Bir de dönemler, günler değişirken bu hastalığın, salgının e, aldığı şekille ilgili de sözcüklerimizi seçerek ilerleyeceğiz. E, hatta sizin de e, tavsiye ve fikirlerinizi açığız. Evet. yazabilirsiniz söylediğimiz kaynaklardan. Evet Canım, şimdi İdemciğim bu güzel sesinle bize bir kamusla güreşi tekrar evet. açıklayı istersen. <gülüyor> Teşekkür ediyorum şimdi, efendim. Evet, bu yeni <gülüyor> yayın döneminde başlangıç olarak iyi olur. Peki efendim programımızın ismi kamusla güreş böyle bir söz var kamusla güreş olmaz diye hatta lügatla pehlivanlık olmaz şekli de var bunun. Kamus Osmanlıca'da sözlük anlamına gelen bir kelime bir sözcüğün anlamı sözlüktedir. Yeni yeni anlamlar üretmeyiniz, türetmeyiniz, uydurmayınız yani kamusla güreş etmeyiniz sözlüğe bakınız anlamına geliyor. Ancak biz sevgili arkadaşım Kerem'le dört e, yıldır e, Kamus'la güreşiyoruz. E, yeni anlamlara da vardığımız oluyor. Tabii ki sözcükle fikir olduğumuz zaman içindeki değişimlerle, kendi fikirlerimizle e, yepyeni e, çok çatallı yollarla sözcükleri bir yerlere götürüyoruz. O yüzden programımızın ismi Kamus'la güreş efendim. Evet. E, yeni yayın döneminde dediğimiz gibi e, bu iyi gelen şeyler, saltan, şifa veren şeyler üzerinden e, biraz mekansal bakacağız ilkin. İşte evet. kelimelerimiz hastane, klinik, poliklinik, sanatoryum, işte, sağlık ocağı, dispanser, numarhane, mimarhane, daru şifa... E, Bu kelimelere bakacağız. Biraz evet. çağrışma odaklı ilerliyoruz ilk programlarda. Birçoğunuzun bildiği gibi. Neler Çok geliyor aslında didemcim. <gülüyor> anlamlı sözcükler de var. Hastaneye aynı zamanda şifa yurdu, saire eve gibi kelimeler de karşılıyor. Aynı zamanda belki o kadar büyük ve tam teşekküllü olmasa da diyaliz merkezleri var işte hı hı. aile hekimliği merkezleri var bir yandan bu gerek tetkik tedavi görüntüleme merkezleri var hı hı. işte tımarhane bimarhane de deniyor aynı zamanda laboratuvarlar belki tedavi yapmasalar bile tedavinin artık ayrılmaz bir parçası oldular hı hı. bir de revir var tabii okulların evet, Kışlaların ayrılmaz parçası hapishanelerin hı hı. böyle ben şöyle bir şey düşündüm bütün bu sağlık evi başlığı altındaki mekanların hatta evi demişken. Araya bir parantez daha açayım benim bitmez, bitkemmez parantezlerim. Yani şifa yurdu, saire eve, hastane, dar şifa hepsinin içinde ev sözcüğü var. Dar zaten ev demek, Hı -hı. hane Hı -hı. öyle, yurt Hı -hı. ev zaten adı üstünde. Hı -hı. Ee, bir de e, olumlu ve olumsuz e, çağrışımlarla sürekli bir tezatı içinde barındırıyor bu e, tedavi merkezleri sanki. Yani bir yandan sanki değil öyle canım. <gülüyor> evet, değil mi? E, i̇yileşme, e, kurtulma, tedavi olma, şifa bulma, derman bulma gibi olumlulukların yanında e, dert, e, hastalık, dram, ölümler, e, sıra, kuyruk e, gibi olumsuz sözcükler de var. E, tabii evet. Bunu e, paylaşmak istedim. Yani ben ben konuşacağım. Lütfen. <gülüyor> Şöyle. <Şaş. gülüyor> Şunu söylemeyi unuttum. Aslında bu bağlantıyı e, rahmetli anneciğim sürekli hastalıkla, hastaneyle e, bu tedavi eden yerlerle ilgili konuşulduğunda şöyle söylerdi. Allah ne muhtaç etsin, ne eksikliğini göstersin. E, sanıyorum bu tezatlar da tam bu anneciğimin söylediği lafa dayanıyor. Onu da bir rahmetli anıp sana aktarıyorum size. Dediğin gibi aslında... E birçok olguyu olaya bakış açımız bu doğrultuda ilerliyor. tezatlı Tezatı barındırıyor. İyi ve kötü yanları, zıtlıkları barındırıyor. Ee, benim de aslında çok yakın bir tarihte biliyorsun oldum oldu. evet ee, O hastanede yaşadığım duyguları çok iyi biliyorum. Gözlemlemiştim kendimde. Geçmişe dönüp baktığımda da yani hem heyecan hem de yüksek kaygı duymuştum. Yüreğim ağzımdaydı. Ağzımda kulaklarımdaydı. <gülüyor> ee, böyle gerçekten. Çağrışım evet. dediğin zaman e, aslında çok ünlü hastaneler var. O, o aklıma geliyor bir yandan. İşte hepimizin bildiği değil mi? İşte numune hastaneleri. Onun Belki hikayelerini anlatacağız ilerleyen dönemde. Gülhane Askeri Tip Akademisi var yine bilinen meşhur hastanelerden. Evet, Kadıköy'de siyah merkez var işte kalp hastanesi, işte Balta limanı bu kemik hastalıkları hastanesi vardır artık yani tabir cayse markalaşmış hastaneler aklıma geliyor. Bir de teknellemisiyle birlikte o hastane işte içindeki rutinler biraz dönüştü değişti bunlar aklıma geldi işte elektronik randevu sisteminden tut işte merkezi randevu sistemine varına. Ee, internet kullanımıyla birlikte e, bazı şeyler dönüştüğü, bir de birinci basamak aklıma geliyor tabii yani özellikle bu e, korona salgını vesilesiyle aslında e, birinci basamak tıp e, tedavi e, olanaklarının üzerine çok düşünmemiz gerektiğini e, hastaya e, ve hastalığa bakış açımızda birinci basamağın ne kadar Da aile hekimliğini aslında. diyorsun, sağlık ocakları e, ve birinci, aile hekimliklerinin. Evet, evet, yani işte hastalığın ilerlemeden birinci basamakta tetmesine dair mi? Belki profilaktik amaçlı e, bakışa dair bir, yeni bir zihniyete ihtiyacımız olduğunu da e, fark ettik. Belki hani e, korona günlerinden sonra bazı şeylere bakış açılarının değiş değişeceğini düşünüyoruz. Umarım sağlığa da bakış açısı değişir diye düşünüyorum. Ee, i̇stersen bir şarkı arası verelim. Verelim. Ee, sonrasında devam edeceğiz. Sözcüklere devam edeceğiz. geçelim artık. Tabii bu arada ben gene meşhur parantezlerimden birini açayım. Sağlık çalışanları başlı başına bir belki yayın dönemi konusu biz hatta geçen yayın dönemi bitmeden doktor hemşire gibi bir takım sözcüklerin kökenlerini incelemiştik ama bu sefer oraya özellikle ağırlık vermiyoruz. Bir girdik mi çünkü çıkılamayacak. Mekan ağırlıklı gidiyor. Onu bir hatırlatayım dedim. Buyur parçanın anonsunu Kerem'ciğim. Şarkımız daha doğrusu Türkümüz Şükriye Tutkun'dan hastane önünde incir ağacı. 94.9 Açık Radyo'da kalmışsa güreş devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, korona günlerinin etkilerinin hala devam ettiği bu günlerde... Ee, bize iyi gelen şeyler başlığı altında yeni yayın dönemimize devam ediyoruz. Ee, önce gene e, tıp ve hastalık e, başlığından çok uzaklaşmadık ama bize hastalıktan uzaklaştırıcı mekanlar ağırlıklı gidiyoruz. O mekanların e, sözcüklerinden, çağrışımlarından bahsettik biraz. Artık e, anlamlar ve etimolojiye girebiliriz. Evet, Dinleyicimiz Özge Serdar'a teşekkür ettik mi? <gülüyor> programın başında etmedik galiba ya. Bu evden evet. kayıt yapmaya bir tam alışamadık biz. <gülüyor> Kerem'le koordine olana kadar birden şarkı geliyor. Çünkü internet bağlantısı da kopuyor bir ara ara. Dışarıdan dış sesler geliyor. İnsan zaten evet. motive evet, olmak evet. için zorlanıyor. Stüdyomuzu özledik. Normal hayatımızı özledik İlham'cim. Evet. Öz Sürüyü özledim. Serdar Özge Serdar Hanım'a teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar. Evet. Şimdi kelimelerimiz evet. bakalım isersen Didilemciğim hasta hastaneye bakalım. Buyurun. Dispanser'le başlayayım ben. Hani harf sırası gibi evet, diye düşündüm. Eee tamam, İsmet Sekiboğlu'nun Türk Diline Etimolojik Sözlüğü sayy yayınlarından. dispanser ayakta sağaltım yeri manasına geliyor. Türkçe'ye Fransızca'dan gelmiş, Fransızca'ya da Latinceden gelmiş aslında. Hı hı. Şimdi bu latince kökenine etimolojiturkçe.com'dan baktım. Latinceden adım adım sözcüğün kökeninden gelen eklerle bugünkü anlamına yaklaşması söz konusu. Evet. Latincede pendere, pens kökü teraziyle tartmak anlamına geliyor. Evet. Ee, sonra pensare var. Pensare ondan türeyen e, tekrarlayarak tartmak yani defaatle tartmak tartmak bir daha tartmak anlamında ya da ödemek anlamında bir sözcük. Pensare Dispensare, aynı zamanda para anlamında var anladığım kadarıyla. Ha Para ödemek gibi. Evet. evet. Dispansare parça parça ödeme ya da ölçekle bir şeyi verme manasına geliyor. İşte Hı -hı. ondan en son dispensaryum kelimesi ile karşı karşıyayız dağıtım yeri manasında e, Fransızca'da da çünkü ilaç dağıtım yeri e, manasına geliyor ve daha sonra e, ayakta sağaltımın tedavinin yapıldığı ve aynı zamanda ilacın verildiği yer e, anlamında hatta İsmet Zeki İboğlu bir notta düşmüş kırsal kesimde çok az kullanılan bir sözcük olduğunu dispanserin söylemiş şehirlerde Hı. daha yaygın olduğunu e, dispanser böyle bende TDK'de baktığım dispanser'e e, Fransızca kökenli olduğunu belirtiyor. Hastalara ayakta parasız veya çok az para ile bakılan ve ilaç verilen bakım evi sağlık evi diye geçiyor. Hı hı. E, bunlar var dispanser ilgili. E, devam edelim istersen. Hastaya bakalım istersen. Hasta hastane. Bakalım. E, ben nişan yana bakıyorum. Hasta e, farsçadan geliyor. Yaralı sayrı anlamları var aslında. Ee, hastan ise Farsça yaralanmak, yaralanmak orijinal anlamı yaralı olduğu halde sayrı anlamına gelen Farsça ve Türkçe'de eski tarihten itibaren daslanır diyor. Güncer Farsça'da ise yorgun anlamında kullanırmış daha çok. Hmm. Ki, evet. Sende var mı hastalığı gibi bir şey? Var e, tabii. <gülüyor> Hı hı. Şöyle, bir Andreas Titsen'in tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi sözlüğü Tuba yayınlarından basılmış, sık sık kullandığımız bir kaynağımız. Orada, şimdi hastanenin anlamı hastalara bakılan... Yer mekan e, anlamı var tabii. E, Meniskiden e, asıl manasının senin dediğin gibi yaralı e, olduğu bilgisi de çıkıyor. E, hmm. Hane e, ikinci sözcüğü eklenerek birleşik bir sözcük e, oluşturulmuş. İsmezcik İboğlu'nda Farsça'da e, tedirgin manasında da hasta sözcüğünün kullanıldığı bilgisi var. Hı -hı. Ee, aynı şekilde tabii hane eki geliyor. Sayrı evi karşılığı da var. Daha Türkçe, Hı -hı. öz Türkçe bir karşılık olarak. Ee, bu sayrı, sağlığı bozulmuş kişilere bakılan onların iyileştirildiği mekan gibi bir ikinci anlam söz konusu. Evet, evet böyle. Ee, klinik kelimesine bakalım istersen. Ee, yine Fransızcadan göre klinik. Evet. Aslında eski Yunan'a varana, eski Yunanca'ya varana kadar kökenleri, kökenleri var. E, yataklı tedavi, e, hastane e, anlamına geliyor. E, e, aynı zamanda Almanca'da da aynı anlamda. Eski Yunanca'da klinikos, yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin anlamı var. E, yine e, eski Yunanca kline yatak demek. Yine eski Yunanca klino eğilmek, yatmak anlamları da var. İklim kelimesi de buradan sürediğini söylüyor Nişanyan. Hangi kelimenin? İklim. Yani İkli. iklimci, evet evet. Ee, o, bu da türeyen kelimelerden bir tanesi diye düşünmüş. Ee, klinikle ilgili bunlar var. Ee, TDK'de baktım zaman klinik de yine Fransızca kökenli olduğunu söylüyor. Hasta bakılan yer anlamıyla birlikte e, hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulama, uygulamalı olarak ders gördükleri Hasta kovuşu diye geçiyor. Ee, bir de vücut muayenesinde görülen hastalık belirtisi diye de geçiyor. TDP'de. Sende hmm. klinikle ilgili bir şey var mı? Ha, klinik bulgu denir. O evet, kullanımda yani. özellikle. Evet. Seninkinden farklı bir şey yok. Sadece e, poliklinik sözcüğü de içinde bu kliniği barındırıyor. Ve zaten hani çoklu fazla sayıda insanın Hı. gittiği e, hatta hep bize böyle sıraları kuyrukları e, o sıralardaki zaman zaman kavgaları falan da çağrıştıran bir yanı var polikliniğin. Her ne kadar e, demin bahsettiğin e, randevu sistemiyle biraz daha sakinlediyse de bu. Tam olarak yok olmadı yani. Ben en azından bir ilaç yazdırmaya sağlık ocağına gittiğim zaman e, gene böyle erkenden gelen ya da araya girmek isteyen ya da kapıda e, bekleyip atmaca gibi içeriye atılmak isteyen e, hastalarla Karşılaşıyorum. Karşılaşmıyor değilsin evet. <gülüyor> ben de bazen onlardan biri <gülüyor> olabiliyorum. Ah, bu aradan mı giriyor falan bir uyarayım diye. Şimdi yeni bir sözcüye geçmeden küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Dispazer karşılığı Andreas Tisse'de de vardı. Bizim söylediklerimizle tıpatıp aynı olduğu için ekleme ihtiyacını duymadım ama bir şey var onu gözden kaçırmışım. Hoşuma da hmm. gitti. Ee, i̇şte hastalara ayakta bakılan ve ilaç veren tababet şubesi olarak da bir hmm. tanımlaması var TİTS'e de. Ee, tababet de malum tıp anlamına gelen bir sözcük. Tababet şubesini de sözcüklerimiz arasına yazabiliriz. Diyalizi de araya e, sokabilirim aslında. Tam olarak Olur, hastane tamam. manalı değilse bile... E, Diyaliz gene bu etimolojik Türkçe komdan e, karşılığına bakıyorum. E, eski Yunanca'dan geliyor. E, Diyaliziz e, içinden geçerek ayrışma manasını taşıyor. Eski Yunanca'da dia, luo ve sis sözcük baş eklerinin ve son ekinin birleşmesiyle oluşmuş. Oradan Fransızca'ya geçmiş. Fransızca da diyaliz ayrıştırma manasına geliyor. Ve bizde de malumunuz böbrekle ilgili bu ayrıştırma işleminin gerçekleştirildiği merkezlere diyaliz merkezi deniyor. Şöyle ilginç gelen benim önceden duymadığım bir bilgi var. Dil devrimi sırasında ve sonrasında bir dönem Türkçe eşdeğeri olan diyalek Sözcüğü kullanılmış diyaliz yerine ama belli ki yaygınlaşmamış, tutmamış çok. Evet, TDK'de evet. diyalizin anlamına da baktım. İşte bazı cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme, arıtma yöntemi diye tanımlamışlar. Hı hı. Ee, bu da ilginç. Başka kelime sanatoryum var. Sanatoryuma bakabiliriz. Sanatoryuma gelmeden ben hastanenin İngilizce'deki karşılığı olan hospital eski Yunanca hospes kökünden Hı. geliyor ve misafir anlamı taşıyor. Bir ona eklemek istedim. Zamanımız da baya azalıyor bu arada. Sana sanatoryumu paslıyorum evet. Hı sanatory yine nişan yana baktım. Hastalarla iyileşmeye başlayanların içinde bulunduğu sıhı mü sıhı müessese diye geçiyor. Eee Latince'de sanatorium şifa evi. Ee, yine sanare iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek anlamları var. Hı, evet. Ee, aynı zaman aynı zamanda Latince sanus e, sağlıklı demek. E, ama benim aklıma genelde de sanatorium e, Denilince verem geliyor aklıma. Zaten TDT'lik evet. açıklamasında da e, özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu diye geçiyor. Bizde evet. Heybeli adı da vardır meşhur bir sanatoryum bilirsin. Evet kapandı. Evet. Şimdi o, onun kapalı olma durumu konuşuluyor son zamanlarda çok gündemde açılma durumu ya da. Ee, sen sağlıktan bahsetmişken sanatorium'a bağlı olarak e, son olarak da onun anlamını vereyim. Çünkü bu sağlık ocağı, sağlık evi e, hep içinde <gülüyor> sağlık sözcüğünü barındırıyor. Türkçe e, bir sözcük aslında sağ köküne lıklık isim yapma eki geliyor. E, aslında sağ sağlamlık, doğruluk, güçlülük manasına geliyor e, Türkçe'de e, ve bizim yakın coğrafyamızdaki bazı kültürlerde de çok benzer sesli kelimeler sağlık sözcüğünü karşılıyorlar. Mesela Sanskritçe'de sathu. Eee uzun bir a var orada böyle sathu gibi. Hmm. Sümerce'de zak Z ile başlıyor. Arapça'da sah iki h ile. Farsça'da sahih ki sahih kelimesi zaman zaman Türkçede kullanılıyor da en azından belli bir yaşın üstünde böyle ortak bir ses var. Biz bugün en çok sağlıkla ilgili sağlık ocağı sözcüğünü kullanıyoruz herhalde. Evet. Bugünlük Evet, bugünlük kadar bu kadar sanki. Yeni yayın döneminin ilk programında Tedavi ile ilgili. Evet, biz şu anda başka bir vakitte yapıyoruz kaydımızı. Sonrasında girecek devreye. Evet, ben öğle namazına yakalandık. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlığın bulunduğu, bulunmaya çalışıldığı mekanlardan bahsettik bu programımızda. Devam edeceğiz önümüzdeki haftada. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. İyi haftalar. İyi haftalar.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 Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilveya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.